ve alâ ve ba'd. Bugün 3 Şubat, 2010 Çarşamba. El-Kavâidul-Muthlâ fi sifatillâhi ve esmâ'ihil husnâ. El-Kavâidul-Muthlâ şerh derslerimizin dördüncü dersi tevfik Allah subhanehu ve teâlâ'dan. Bugün işleyeceğimiz üçüncü kayda kitaptan. Ders olarak dördüncü dersimiz kitaptaki üçüncü kaydedeyiz. Tabi biz aslında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 14. Bir de isim ve sıfatları naslar ışığında nasıl anlamalıyız? Yani e, yani naslara isim sıfat naslarına nasıl bakmamız gerekir? 4 kaydı da ondan verecek. O zaman toplam kaç? 7 7 daha 14 4 daha 18. 18 kayda vermiş olacak müellif. Elif? Şimdi bugünkü dersimizde dedik ki 3. kayda ama neyin 3. kaydısı? İsimlerin isim kaydelerinin isimlerle alakalı kaydelerin üçüncü. Kaydısı. İlk kaydemiz bizim neydi? Allah Subhanahu ve teala'nın yani esmaullahi teala kulluha husna. Allah azze ve celle'nin isimlerinin hepsi güzeldir. Birinci kaydemiz bu isimle alakalı. Onu işlemiştik. Sonra en son geçenki dersimizde esmaullahi teala alamun ve evsafun. Allah azze ve celle'nin isimleri özel isimdir ve sıfatlardır. Bu ikinci kaydemizdi. İsimlerle alakalı. Bugün isimlerle alakalı üçüncü kaydemiz.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 Şimdi nedir müteddi nedir lazım? Şimdi biz yani dil olarak sarf nahiv ilmiyle baktığımız zaman müteddi nedir? Huvel fiilü ellezî yani çeşitli tarifleri var tabi. Eee huvel <hüve> fiilü <fialu lezi yeteadda> ellezî fâile ve yiṣil ila bih. Bu fâili aşıp mef'ule ne yapar? Ulaşır. Tamam. Lazım ise, açacağım tabii bunları, lazım ise huve'l-fi'l-lezi yelzemul fa'ileh Bu e, failde, yapan kişide kalan, kalıp ve la yasîlu ile'l-mef'ulü bi'h mef'uleh, mef'ulü bih ne yapmayan? Ulaşmayandır. Ancak bir vasıtayla olması hariç. Yani ile olursa ne? Ulaşabilir. Ulaşabilir. Şimdi bunun daha böyle basit, sadeleştirilmiş Türkçe haliyle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 Yılmaz akrebi öldürdü. Doğru mu? Şimdi burada fiil hangisi? Öldürme. Öldürme fiili. Bu fiil. Öldüren, bu fiili işleyen kim? Yılmaz. Yılmaz. O zaman Yılmaz fa'il. Yani fiili gerçekleştiren. Hı. Tamam, fa'il. Fa'il ne demek? Fiili gerçekleştiren. Ya yani öldürme fiilini gerçekleştiren fa'il. Tamam. Akrep ney burada? Mefur.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 değil mi? Ay, Bu şey öldürme fiil. Bu fiilin mef'ule geçme olayına ne diyoruz? Mütaaddi diyoruz. Bizim konumuz da alakalı. Normalde tamam mef'ulüvi de bizim konumuzla alakalı ne? Ne diyoruz buna? Mütaaddi. Yani ne? Failin fiilinin mef'ule geçme olayına ne denir? Mütaaddi. Failin fiilinin mef'ule geçme olayı mütaaddi. Bu mütaaddi kısmı Tamam. İbn-i bunu anlatıyor. Bir deney var. Lazım kısmı var. Lazım. Lazım deney. Mesela diyoruz ki e, Ca'e Ahmet. Mesela Ahmet geldi. Ahmet diyelim geldi. Tamam. Şimdi bu, burada bir fiil var mı? Evet. Var. Hangisi gelmek?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 Tamam. Üç şeye delalet eder. Lazımsa iki şeye delalet eder. Buna anlatalım şimdi. Diyor ki İbn-i Seymi Rahimullah. Teala Allah Sübhanehu ve Teala'nın isimleri. İndellet ala vasfin müteaddin. Eğer müteaddi bir vasıfa delalet ediyorsa tedammenet selasete umurin, Üç şey ifade eder ahadha Subu tu zalika'l ismi lillahi azza ve celle. Bu ismin, o ismin Allah subhanahu wa taala hakkında ne olması, sabit olması. Hemen örnek verelim. Mesela bağışlanma, bağışlama sıfatı, gafur dediğimiz bağışlama. Bu nedir? Bağışlama bir sıfattır değil mi? Allah subhanahu ta'nın sıfatlarından. Hangi isim bu? İsmi ney? Gafur. Gafur. Şimdi bak, bu gafur Allah'ın ismi mi? Evet. İsmi. Mağfiret sıfatı var değil mi? Yani bağışlama. Şimdi, bu Allah Subhanahu ve Teala'nın ismi. Bu isminin altındaki sıfat ne? Mağfiret sıfatı. Bunu yazalım. Mağfiret, bağışlama. Tamam. Diyor ki İbnü'l-Seym'in. Bu Gafur. Eğer Is, gafur isminin altındaki sıfat. Eğer mütaddi ise 3 şeye delalet eder. Müteaddi mi değil mi? Mütaddi. Bunu nasıl anlayacağız? Birazdan anlayacağız. Nasıl öğrenilir? Anlayacağız. Mütaddi bu. Müteaddi ise 3 şeye delalet eder. Bir. Hangisine? Öncelikle bu ismin Allah hakkında ne olduğu? Sabit olduğu. Bir. Gafur için Allah hakkında sabittir. Tamam. Birincisi. İkincisi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 müteaddi olmayıp da lazım olan ne olabilir mesela yok, hiç yok. bulamıyorsun değil mi işte bu müşkilat bir mevzu birazdan gelecek o şimdi bunu aklında tut bir Allah her şeyi zaten hükmetli yaptığı için yani hani sadece hani etki, etki olmaması mümkün değil gibi geliyor bana Heh, etki olmaması mümkün değil gibi evet. geliyor evet. bu güzel bir şey ama tam sahih değil gelecek birazdan inşallah Şimdi esmaullahü teala Allah subhanahu ve taalanın isimleri indellet ala vasfin mütaaddin mütaaddi bir vasfa geçişli diyelim buna tamam birisine geçiş o. Geçişli bir vasfa delalet ederse tedammenet selasetu umurin Üç şey kapsar. Ahaduha birincisi thubutu zalika'l ism lillahi azze Bu ismin ne yapması? Allah hakkında öncelikle sabit olması. Bu thubutu sıfatil lati tedammen Lillahi azze ve Bu ismin içerdiği sıfatın ne yapması? Allah azze ve celle hakkında sabit olması. Üçüncüsü subutu ve muqtadaha. Hükmünün ve gereğinin ne, yap, ne yapması? Sabit olması. Ve <gülüyor> diyor ki i̇bn Semin, ve işte bundan dolayı istedelle ehlül ilmi. Bazı ilim ehli istidlal etmiştir ala suqut haddi an qatta' al bundan dolayı şimdi tövbe edenlerin pardon yol kesicilerin dinde belirlenmiş bazı cezaları var değil mi şeriatta belirlenmiş ne bazı cezaları var diyor ki İbnü'l-Seyyib'in bazı alimler şu ayetten dolayı ki birazdan o ayet gelecek istidlal etmişler o da ne eğer bu Kişi yakalanmadan önce veya e, ceza uygulanmadan önce tövbe ederse bağışlanır. Ayetle istila etmişler. Bakalım o ayet nasıl bir ayet? Tamam nedir o? Şimdi konumuzla alakası ne? Onu da daha iyi anlayacağız. Şimdi öncelikle Allah ne diyor Kur'an'da? Maide suresinde diyor ki Allah ve Resulüne karşı savaşanların ve yeryüzünde hak düzeni bozmaya çalışanların cezası ancak öldürülmeleri ya asılmaları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 İspatlamışlar. O yüzden biz ne dedik? İsmi ispat edersin. Sonra sıfatı, sonra sıfatın gereğini. Bu gereği çeşitli şekillerde olabilir. Bazen yardım ifade etmesi, bazen tövbenin bağışlanması. Tamam? Burayı anladık. Şimdi İbnül Şeyh'in ne diyor? Li enne muqta da ismeyn. Çünkü bu iki ismin gereği, yani bu ayette ne geçti iki isim? Allah Gafurdur Rahimdir. Diyor ki Lianne enne muqta da ismeyn. Çünkü bu iki ismin gereği an يكون الله تعالى يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم Allah subhanahu ve taala'nın onların günahlarını bağışlanması demektir bu. Tamam mı? Ve rahimehum ve onlara merhamet etmesidir bisqatil haddi anhum. Had cezasını onlardan ne? Onlardan düşürerek. Tamam mı? Çünkü diyor ki bu ismin yani bu iki ismin gereği neydi o? Gafur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 Bazenler bunu hisslerdi. Neden? Çünkü ayetin sonunda Gafur ve Rahemdir diyor. O fiili, o fiil siyakında. Tamam? Şimdi li an muktada hadin ismin. Çünkü bu iki ismin gereği an yakun Allah, an yakun Teala, kad Gafar alhum. Allah Subhanahu Teala'nın onları bağışlamas bağışlamasıdır. Bağışlamış olmasıdır. Ney? Nelerini? Zunu günahlarını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 Yani hiçbir had uygulamayacak mıyız Değil. Bu ayetin sıyakında gelmiştir. Sıyak öyle bir gelmiştir ki Arap diline muptali olanlar, sıyak sibak ilminde mütemekkin olanlar herkes bunu anlar. Çünkü diyor ki illa illal zine tabu ancak tövbe edenler min qablu an taqdiru aleyhim. Tövbe edenler hariç ama bu hariçliği neyi? Fa'lemu bil ki çünkü bilin ki enallah gafurur rahim. Allah bağışlayandır, merhamet edendir. Tamam. Mesela şimdi örnek veriyor buna. İsimlerden bir tanesini örnek veriyor. Yani ne? Mütaaddi olan bir isim. Mütaaddi. O ismi ispatlamak, o sıfatı ispatlamak ve o ismin sıfatının mef'ule birilerine ne yapması tesiri. Örnek veriyor diyor ki misalü zalik bunun misali es-semi'. ne? Yani. duyan. Diyor ki yetadam menu bu ne yapar? İçerir. İsbate's-semi'u bir es-semi'u deriz. İspate es-semi'u. Burada semi'u demiyoruz. Bu hikaye bağımında. İspate es-semi'u. Es-semi'u ismini ne yapar? Ayetteki es-semi'u ismini ne yapar? İspatlar. İsmen lillahi teala. Allah Subhanahu teala. isim olarak ne yaparız? Semih ismini duyduğumuz ayette ispatlarız. Ve is-bate es-semi'i lehu. Ve semi sıfatını da ona ne yaparız? Sıfat olarak veririz. Çünkü neden? en altında hangi sıfat var? Semi. Onu da veririz ve isbâte hükmî ve bu duymanın hükmünü de ispatlarız peki duymanın hükmü ne? ve muktedâhı duymanın hükmünü ve gereğini ne yaparız ispatlarız ve huve, peki bu duymanın hükmü ve gereği nedir ve şudur ennehu yesme'u sırra ve necve o fısıldaşmayı sırrı gizliliği fısıldaşmayı hepsini ne, ne yapar bilir şey duyar Tamam, hükmü. kâle Teala, Allah Subhanahu Teala'nın ne yaptığı gibi buyurduğu gibi. Allah Subhanahu Teala ne buyuruyor? İbn Musaemin ayetin bir kısmından almış, biz biraz gerisinden alıyoruz. Kadisi Allahu, koul tu jadilu ve teştekii ila Allah, Allahu on basir. Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah ne yapmıştır? İşitmiştir. Ya ne demek Allah işitmiştir? Zaten herkesi işitmiyor mu Allah? Ama on, onun özellikle ondan bahsetmesi ne? Hükmünün gereğinin ona, ona, onda tesiri var. Ne? işitmiştir? Allah sizin konuşmalarınızı da zaten işitiyordu. Çünkü Allah işitendir ve ne yapandır? Görendir. Bu ayet neye benzer? Şuna benzer bak. Allah subhanehu ve teala ne buyuruyor? Diyor ki idhebe, şimdi Musa ve kardeşi için. Tamam, harun için. Sesleniyor diyor ki Allah Subhanahu wa taala: ila Siz Firavuna gidin. O tagut olmuştur. Aşırıya gitmiştir, haddi aşmıştır, taşkınlık etmiştir, tamam? "Fequlu Ona ne yapın? Yumuşak söz söyleyin ki umulur ki bu Firavun aklını başına alır ve korkar.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 Şimdi müteaddi ile lazım arasındaki farka geçip sonra buradan son cümleleri tamamlayıp bir nusiyemi bitirelim. Zaten 5-10 dakika bir şey kaldı. Şimdi müteaddi ile lazım arasındaki fark ney? Müteaddinin mef'ule neyi var? İhtiyacı var. Mesela yaratma, diriltme, verme ve öldürme gibi. Yaratma, Halik ismi. Hemen ismi verdik Allah'a. Yani kabul ettik, ispat ettik Allah hakkında.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 müteaddi olmayan bir sıfata delalet ederse biz müteaddi olmama haline ne demiştik? lazım. Lazım. i̇bnüs burada isimlendirmedi. Bazı ilmihli isimlendiriyor bunu şerh ederken. Tamam? Lazım diyoruz biz buna mesela. Ama i̇bnüs Hüseyin müteaddi olmayan demiş. Aynı şey. Tamam? Diyor ki İbnü's-Semin ve in dellet ala vasfin gayr müteaddin eğer müteaddi olmayan bir lafza delalet ederse tadammenet emrein. İki şey içerir. Nedir bu? Ehaduha Ahaduhuma. Bu iki şeyden bir tanesi, sубутu ذلِكَ الْإِسْمِ azze عَزَّ وَجَلَّ. O ismin Allah hakkında ne olması? Sabit olması. Değil mi? Aynı mesela mütadide olur. Allah hakkında sabittir. İkincisi, الثَّانِي سُبُوَتُ الصِّفَاتِ الَّتِي تَضَمَّنَهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Allah azze ve jel hakkında o sıfatın ne yapması? Sabit olması bu kadar. Şimdi müteaddi ile lazıma baktığımızda müteaddi kaç şeydi? Üç şey. Bir, ismin ispatı, sıfatın ispatı ve bu sıfatın gereğinin ispatı. Değil mi? Lazım olanlarda ise bu üç taneden hangisi var? İlk ikisi var. Üçüncüsü yok. Yani isim var, sıfat var, sıfat var o simin sıfatı var ama hükmü diye bir şey yok. Buna hangisini örnek verebiliriz? İşte işgal burada. Şimdi gelecek. Diyor ki, misal özellikle İbn Husayim diyor ki bunun misali şudur, el Hayyu, Hay ve bu doğru bir misal. Zaten ben bundan başka net olarak doğru bir misal bilmiyorum İşte o yüzden çıkar orada. Gelecek birazdan nedir o çıkar? Misal özellikle bunun misali el Hayy. Hay ismi. Hay ismi nedir? Yatadım menu Hay ismineyi kapsar. İsbat el hay. hay ismini İsbat el ismen lillahi azze ve celle. Hay ismini ne yapar? Allah için ispatlarız.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 Müteaddi demek failin yaptığı fiilin başka bir şeye temas etmesi yani... Temas etmesi demek? demek. Lazım? E, lazım da failin yaptığının kendinde kalması yani başka bir Hı. şeye temas etmemesi yani tesir etmemesi demek pardon. Örnek mesela. La, müteaddiye örnek. Mesela diyelim ki e, Deniz yılan öldürdü. Yok yok Allah'ın isimlerinden örnek. Ha öyle. Mesela diyelim ki Allah'ın görme sıfatı. Basar. Burada ne yaparız biz? yeri duyduk ne yaparız? Önce? ispatlarız Allah hakkında ispatlarız. Neyi ispatlarız? Da. İsim olduğunu. Hı -hı. Sonra? Daha sonra ismin içeride yani Allah'ın isminin sıfatı olduğunu. Evet. Nedir o? Basar sıfatı. Evet. Ha. Sonra görülen birilerinin olduğu, birilerini gördüğü. O evet. görmesi bazen yardıma. Gereği nedir? Yardıma mesela. Evet. Delalet etmesi gibi. Tamam. Lazıma? dedi ki bir tane burada sağlam elimizde örnek var. Zaten sağlam bir örnek olmasa ikiye bölmesin ikiye taksim etmen zaten müşkülat olur. Tamam O yüzden diyoruz ki lazım ve müteaddi diye ayrılması %100 doğru. Tamam? Ama sadece lazıma çok bir örnek bulamıyoruz. Ya veya ben şu an aciz ilmimle bulamıyorum. Tamam Yoksa yani istivai de istivanın veya nuzulun da müteaddi bir lazım mı olup olmadığında kat'i bir şeyim yok benim kalbimin meyli. Yani e, lazımdır diyenler hata etti demiyorum, diyemem de zaten ehli değilim. Kalbim de hata etti diye mail etmiyor. Sadece tavakkuf ediyorum, ortada duruyorum, tamam? Burayı anlayalım o zaman. Güzel. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz dördüncü kaydıyla. Vallahu alemasılallah aleyne binu muhammedin